Şimdi gelin, başına aşık şimdi, gelir, şimdi, gelir, şimdi gelir. 18 karpet fields green peaceful fields it will give children young and old a peaceful of violet hopes when the wind of freedom blows bringing rahmetli Ali Üniversitesi Beyböviç yani başkanı olduğu Demokratik Eylem Partisi'nin bir toplantısında bir öz eleştiri yapar. Çünkü EZDEA, Demokratik Eylem Partisi şimdileri kazandıktan sonra ki halkın büyük teveccühüne mazhar olur. İktidara geldikten sonra bazı yolsuzluklar, bazı suistimaller gündeme gelir. Bunun üzerine Ali İzzet Begovic bunları örtbas etmek yerine suçu başkalarına atmak yerine bir öz eleştiri yapar. Yanlış hatırlamıyorsam 1995 yılında Saraybos'ta da Holiday Inn yapılan bir Ve Orada şöyle bir şey söyler derken biz yanlış yaptık der. Bizler Partiye birlikte çalışacağımız Arkadaşları seçerken Ehliyet sahibi olmalarına Baktık Yani bu işi biliyor mu Uzmanlığı var mı Bu alanda Çalışıcı alanda ihtisas yapmış mı Birikimi Kariyeri var mı Buna baktık ve Kadrolarımızı bu insanlardan oluşturduk Ama anladım ki diyor yanlış yaptık biz samimi güvenebileceğimiz insanlarla birlikte çalışmalıydık bu cümleyi yadırgadığınızı yadırgayabileceğinizi anlayabiliyorum böyle diyor biz ehliyet sahibi işte alanında birikimi olan kariyeri olan insanlarla değil samimi olan Güvenebileceğimiz insanlarla çalışmalıydık. Neden de şöyle izah ediyorum. Çünkü samimi bir insanı ehliyet sahibi yapabiliriz. Ama ehliyet sahibi bir insanı samimiyet sahibi yapmak zor, imkansızdır. <gülüyor> krucha kyubi se Hamile olanlar, çocuk bekleyenler var mı? Vardır zannediyorum Türkiye'nin dört bir yanında ya da Avrupa'nın dört bir yanında. Beni dinleyen, hamile olan, çocuk bekleyen, özellikle erkek çocuk bekleyen var mı? Var. Size küçük bir teklif. Şayet erkek çocuk bekliyorsanız. Aliya ismini düşünün doğacak çocuğunuza Ali'ye ismini vermeyi düşünün. İnşallah onun gibi olur diyerek. Bu da Mostar'ın şarkısı. <gülüyor> Kaytın ko sana sor diye ara iliyelü baktı diye diye ara yedim şefet bu 19'ta bu pazarda. Buradayız. Bu da bir Kosava halk türküsü. <Sessizlik> Arabesk dinleyenler vardır, ya da gizli gizli pop şarkısı dinleyenler vardır. Ya da gizli gizli ilahi dinleyenler vardır. Yani şöyle ağız tadıyla, göğsünü gere gere, belki de göğsünü hiç germeden, toplu gibi, içinden geldiği gibi, dinlemek istiyorsa, neyi dinlemek istiyorsa, onu dinlemelidir. Biz de öyle yapıyoruz. Canımız Gazi Osman Paşa'yı anmak Osman Paşa'yı anmak istedi. Evet. Gittiğim kadarıyla bu çok az konuştu. Fırfattan istifade edebiliriz. Eğer söyleyecek bir şeyiniz varsa. Kaç şöyle bir şey düşünüyordum. Ayda bir en azından. Daha doğrusu. Evet en azından. Ayda bir en azından. Telefon numaralarını yayınlayarak. Siz benim düşüncelerimi söylemek istediklerinizi dinlemek yodu diye düşünüyorum Şu anda saat İstanbul'da 1.23 Sizin bulunduğunuz yerde Saat kaçtır bilmiyorum muhtemelen iki saat ileri ya da iki saat geri olabilir muhtemelen şahit sözünüz varsa bir şey demek istiyorsanız ilerleyen dakikalar da yani birkaç dakika sonra falan numarasından us edebiliriz bilmeyenler için Var mı? yemek istiyorum. Demezsem rahat uyuyamam. Gibi, Varsa böyle bir şey. Duymamanıza gönlüm razı olmaz. Bir söyleyeyim de uyuyun. montaj <gülüyor> Sözü yine biliyorsunuz diye başlamak istiyorum. Biliyorsunuz insanlar içsiz güçsüzken, ilk gençliğini yaşıyorken ben konuşmaya başlıyorum. Telefonlar çalıyor. Alo. Alo. Hayırlı geceler. Hayırlı geceler. Buyurun canlı yayında sizi dinliyoruz. Yok kaptan sevgili Aslanlar. Aleyküm selam, hayırlı geceler. Kiminle görüşüyoruz? Ben Gülhayat, nasılsın kardeşim? Hamdolsun, siz nasıl Gülhayat Hanım? Allah'a şükürümüzde iyiyiz de. Yozgat'ın neresinden arıyorsunuz? Köy müdür, kasaba mıdır, merkez midir? Yozgat'ın merkezi değil de, sorgun, kazasının köyü. Kazasının köyü. Hı -hı. Buyurun, diliyoruz. Ben biraz önce bir şey söyledim ya, biliyorsunuz Aliye hakkında da. Hı. Şimdi kardeşim bu kadar bir çok seviyorum? Rabbim sana... Ekip ekip versin, alıyor koy, boş kalıyor, ne versen koy. Onu merak ettim, onu <gülüyor> merak ettim. Çok teşekkür ederim, sağ olasınız. Size sağlık, Allah razı İyi, olsun. Görüşün. Programımız güzel. Dinliyoruz, şu anda uyumadım da aklıma takıldı. Söyleyeyim ki, hani söyleyecek bir şey olabilir. <gülüyor> Söylesin, Söylemezsem rahat rahat uyuyamam. Aynı öyle, ben de bazen duamı isteyemez sizlerden. Şimdi bir kardeşlerime açayım da bir duayı. İyi akılayım dedim. Peki, çok, çok teşekkür ederim. Zaten hakkınızda ne hayırlısana nasip etsin, maksimali ve sıkıntınızı gidersin. Allah'a emanet olun. Sağ olun ederim. sizler de, hayırlı geceler. Olur size de. Lozgat'a bir selam verdi bu vesileyle. Diğer telefona bakayım, hayırlı geceler. Burada kimse var mı? Hı. Vardı. Yok artık. Biliyorsunuz diye... ...söze başladım. Siyaset konuşmak, daha doğrusu, siyasi haberlerde ismi geçen, siyasi dergi ve gazetelerde isim geçen, isimlerine sırtlıkta rastladığınız, ya da şöyle derim, ikide bir önümüze çıkan meseleler, ikide bir, Önümüze çıkan meseleler genellikle siyaset hemsiyesinin altındadırlar. Ben konuşmaya başladım ya. Alo. Hayırlı geceler. Hayırlı geceler. Buyurunuz. Yolunda mıyız? Yayındasınız dinliyoruz. Kiminle görüşüyoruz? Buyurun. Ee, ben istedim. Ben biraz önceki teyzeye bir şey söyleyeceğim. Kendi adıma... Evraim Paşa'la Haydar Aliyev'i çok seviyor. Haydar Aliyev kim? Pardon. Anne izin etmek için. Haydar Ali hiç sevmem. Pardon. Ee, ben şey söyleyeceğim. Bir cümle okumuştunuz ona binen. Cumhuriyetin sorgulanacağı. Bence o cümlede Hı -hı. özellikle bir kaygı Hesabın sorulacağından da eminlik var. Hı. Bu da göz ardı edilmemeli. Demek ki Cumhuriyet şeriatçının kendisine hesap sorulacağından korkuyor. Hı. Böyle bir eminlikleri de var. Bu da eski etmemek gerekiyor. Yani. Şöyle, burada Cumhuriyet şeriatçılar. Bu çok süni, çok kurmaca. E, zorluk... Hayal ürünü bir şey. E, Yok, ben öyle düşünmüyorum. Çok hayal ürünü bir şeydir bu. Hı. Bunlar tamamen hayali şeylerdir. Ben şunu bu vesileyle çok net olarak söylüyorum. Ya sözünüzü çok net alamıyorum ama... <gülüyor> Geçtiğimiz <gülüyor> haftada, daha önceki haftalarda da Türkiye'deki hiçbir vatandaşın Cumhuriyet'le hiçbir problemi olmaması gerektiğini izah etmeye çalışarak hem de anlatmış idim. O yüzden... Cumhuriyeti şerahçılar Bu çok sünni kurmaca hayal Bakın fantasi. bir tarafı şey öyle Bakın bir tarafı öyle e, Ama e, bir tarafında da e, Hayaletlerin dolaştığı Tabi gerçek Biz ama gerçekler gerçeklerden Konuşmayı seviyoruz e, Hayır gerçek bu Ama hakikatlerse ayrı bir şey Biz, e, Hayal gördüğü gerçek Onların hayalleri Gerçek değil Olabilir. Evet, bu evet daha doğru bir cümle. Hı hı. Ama yani e, bu hayal görenlerinde korkularını geçmemek gerekiyor. Olabilir ama biz herkesin korkularını gidermekle mükellef değiliz. E, tabii ki yani orası ayrı yani, bir şey. birisi, birisi. Hayır kendi korkularının e, arkasında e, karşı tarafa bir göz daha vermek gibi veya da e, aynı korkuları karşı tarafa da e, ...hissettirmek gibi bir dertler var. Ama... ...bu anlamda. Hı hı. E, ben bir özel bir şey sorabilir miyim? Genel yayında özel bir şey sorulamaz herhalde. Eee... ...hayır... E, ...peki, hayırlı olsun, tamam. Peki. Tamam, teşekkür ederim. Hayırlı geceler, Genel bir yayında özel bir şey... ...mümkün müdür? Ne konuşursak konuşalım Siyaset başlığı adı altında olabilir Ya da başka başka başlıklar Şunaltını çizerek söylemeye çalışıyorum Bilmiyorum Mesela kendinizle sohbet ettiğinizde Kendinizle dertleştiğinizde Siz de şöyle hisseder misiniz? Kendimle barışıyorum Ama Gayrımla Benim dışındaki her şeyle Barışık değilim galiba Galiba bir sıkıntı var Anlayamıyorum Anlatamıyorum Ama ilişkilerim iyi değil Öyle görüyorum Dediğiniz olur mu? Hayır. Hayırlı geceler Evet Kiminle görüşüyoruz? Ben Onur Onur bey buyurunuz. nereden arıyorsunuz? Hizmetten arıyorum Buyurun sizi dinliyoruz Ben bir şeyden bahsetmek istiyorum ben öğrenciyim <gülüyor> ee, Şunu söylemek istiyorum İnsanlar şeylerden çekinmemeli Yani öteki olmaktan korkmamız bence Yani öteki olmayı kabullenebilmeliyiz yani anlayabiliyor musunuz? Yani şimdi önümde bir yazı duruyor. Bunu size okumak istiyorum. Kısa bir bilin. Kısa bir bilin. Siyahların özgür, yahudilerin zengin, komünistlerin haklı olmalarından korkuluyordu. Hı -hı. Şimdi Müslümanların itinli olmasından korkmak moda. Böyle ya tuturlarına kızlar büyüyüp eğitimli anneler nedeniyle yarışa bir sıfır önde başlayacak. Mühendis militanlar doğurabilarsa öyle ki o militanlar artık başkalarının teknolojilerini kullanmayacak. O teknolojinin kendisini de üretebiliyorlar olacaklar. Bre bre bre. Yani ben e, bahsetmek istediğim buydu işte yani ortak olmayı biz kabul edemeliyiz. Diğerlerde, diğerlerde kabul edemeliyiz. Yani biz ortak e, olmaya şey yapmamamız gerekiyor. Yani e, biraz biraz egonlayım da. Estağfurullah. Şu anda kusura bakmayın. Estağfurullah. E, ondan dolayı yani şimdi şöyle söyleyebiliriz aslında. Biraz yine kelime kullandığımız kelimelerin anlamını hatırlayarak konuşursak, şimdi biz mesela Türkiye'de birçok insanın şahsiyet sahibi olamadığından şikayet ederiz. Evet. Şahsiyet dediğimiz şey nedir? Yani şahsi tercihleri olan, evet. kendine has evet. tercihleri olan, kendine has özellikleri olan insan demektir. Evet. Şahsiyet sahibi her insan, kelime anlamıyla söylersek ötekidir zaten. Yani, Kendisi dışındaki her şeyle ayrıştırılabilecek özellikleri var. Evet. Kendi beyninin farkındadır ve kendisinin farkında bir insan olarak kendisinin gayrisiyle kendisi dışında ne varsa eşya dediğimiz şey dediğimiz ne varsa bununla. Arkadaş dediğimiz, dost ilişkisi kurmakla mükelleftir. E zaten işte benim anlatmak istediğim de bunu hı. anlatmaktan çekinmemeli insanlarımız artık korkmamalı. Hı hı. Yani e, bir sürüye ait olmayı düşünmeyen insanlarımız hı hı. kendi başlarına ayakta durabilmeyi öğrenmeliler. Ben yani bunu anlatmak istiyorum. ben. Hı hı. Okuduğum şeyde ve esasında para, parça da bunu yani Hı -hı. bana buna ifade etmişti. Bunu paylaşmak istedim. Eğer anlatmasam çatlayacağım diyecektim. Şimdi rahat duyacak mısınız? Evet. Peki Allah rahatlıkla. Ya sizin bu iki par, parça önceki şarkılarınızın e, sanatçının ismini alabilir miyiz? Ne hangisini şey, hatırlıyorum? Üç şarkıyı hatırlayamıyorum. Yani hatırlatabilecek bir şey mi söylüyorsunuz? Kadifeden kesici diye başka var mı? Şimdi o şarkı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin çıkardığı bir albümde yer alıyor. Ee, o albümü bir dakika önmemesi söylemeye çalışayım. Bir dakika, albümün ismini söylemeyeyim. Albümün ismi, Bağdat Ellerinden Gelen Turnalar. Ellerinden gelen? Turnalar. Bağdat Ellerinden Gelen Turnalar diye bir e, albüm bu. Evet. Çok bu albüm, var. zannediyorum şeyden, İstanbul'da olsaydınız, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ee, kültürel yayınların satıldığı mağazaları var maalesef izmir <gülüyor> yayınları en azından internet üzerinden belki ulaşır sipariş verebilirsiniz olabilir Hı -hı. Çok teşekkür ederim teşekkür ederim sayınlı geceler sağ olun evet üç kişi rahat rahat uyuyacak uyumak isteyen başka var mı? bunu söylemezsem uyuyamam bu için buradayız Uyumak için milleti halkı uyutmak için buradayız Atık suratlı adamları ciddi adamlar zannediyoruz. Atık suratlı, gergin, yüksek sesle konuşan ve sürekli düşmanlardan bahseden, sürekli düşmanlıktan bahseden insanları ciddi adamlar zannediyoruz. Oysa tebessümle, sakin, kibar, net ciddi olabiliriz Benim zaman zaman verdiğim bir örnek vardır Belki ikinci kez duyuyorsunuz Olsun Mesela Türk ve Yunan Aydınları arasında Görüşmeler yapılır Toplantılar düzenlenir Sofralar kurulur Yıllardır olur bunlar, bilirsiniz. Yunanlı aydınlar Türkiye'ye gelir. Türkiye'den bazı aydınlar Yunanistan'a gider. Yıllardır yapılır bunlar ve... Hakşır Yıllardır yapılır mesela toplantılar, sofralar kurulur, organizasyonlar yapılır. Bir ilerleme sağlanamaz ama yani somut bir karşılığı yoktur bunun. Elbette arkadaşlıktan kurulmuştur. Olmuştur. Ama yani Türkiye'ye ya da Yunanistan'a güçlü etki edebilecek, gündemde olabilecek bir sonuç alınamaz ondan. Nesin diye sorarsanız. O sofralarda Yunan vardır ama Türk yoktur. Türk de Türk denilmeyince bir de başımıza tuğrancılık diye bir bela çıktı Türk'ü ırk zannetmek modern zamanların özellikle Türkiye'de Cumhuriyet'ten sonraki yaygın yanlışlardan biri. Şunu vesileyle hatırlatalım bir kez daha hatırlatalım. İstanbul'u başkenti bilmeyenlere Türk denmez, onlara Kazak denir, Tatar denir, Kırgız denir, Türk denmez onlara. Bir gün inşallah Kazak, Tatar, Kırgız arkadaşlarımız olur. Belki böyle vatan, millet duygularıyla yorulmuş bir insan olabilirsiniz. Onlara sorun, sen Türk müsün diye o cevabı alırsınız, hayır ben Türk değilim der. Ben kazağım der, ben tırgızım der, ben tatarım der. Türk, Anadolu'da yaşayan insanların isminidir. Yani Türk e, bir form bu noktada. Bir tarz. Mesela Türkiye'de yaşayan bir Ermeni. Vardır mı çoğunuzun böyle Ermeni ya da Musevi komşuları? Ben Türk'üm der. Bunu derken kastettiği şey, yani ben bu toprakların, bu kötüli, bu kültürün insanıyım. Ermenistan, Ermenisi ile arasında ciddi farklar var, onu işaret etmek için söyler bunu. Musevi, Hakeza bunu işaret etmek için söyler bunu. Koysen. İşte Yunanlı ve Türk entelektüelleri bir araya geldiğinde, dikkat edin masaya, millet yok orada. Yunan var. Bir de Yunanlıların kopyası var. Kötü bir kopyası. Benim Yunan aydınlar Herodot'tan bahsedebilirken rahatlıkla Herodot'a atıfta bulunabilirken ya da eski Yunan'a çok rahat atıfta bulunabilirken Türk aydınlarına bakın. düşüncesinin öne giren isimlerin atıfta bulunamaz. Çünkü niye? İşte evrensel olmak, yerel olmamak adına ya evrensel çapta bir şeyler söyleyecek diye kendinden bir haberdir, habersizdir. Yaşadığı coğrafyadan, yaşadığı toprakların tarihinden bir haberdir. Dünya ortada bir kalpazanlık vardır. Bana söyler misiniz? Dünyada paranın olduğu bir yerde kalpazanlık hep olmuştur, değil mi? Teknoloji ne kadar ileri olursa olsun kalpazanlık hep vardır. Kalpazanlar hep vardır. Kalpazanlar var diye, ortada kal para var diye, sahte para var diye hiçbirimiz para kullanmayı bırakmış değilizdir. Para kullanmaya devam ederiz ama alışveriş yaparken elimize geçen paralara dikkat ederiz. Şimdi ortada hamaset yapanlar, işte sahte Tarihi üretenler, kalp bir tarihi çoğaltanlar olabilir. Bu, tarihe atıfta bulunmamız engel değil. Çünkü şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki ne yazık ki Türkiye'de bunu sıkı hatırlatmak gerekiyor. İşte geçen geçti, biz önemli olan önümüze bakalım. İyi psikologlara gidiyorsunuz. İyi psikiyatrlara gidiyorsunuz. Psikologlarda, psikiyatrlarda hayallerinizi anlatmıyorsunuz. Mesainizin çoğunu mazinize harcıyorsunuz. Dışarıdan bir insanın yardımıyla mazinizi, kişisel tarihinizi doğru yazmaya çalışıyorsunuz. Toplumların tarihi ne işe yarıyor? Bakın şunu söyleyebilirim çok rahatlıkla. Tarihe kaçmak değildir bu. Bu tarihe kaçmaksa, siz psikologlarda psikiyatrlarda bunu yapıyorsunuz. Ama niye bunu yapıyorsunuz? Çünkü ilişkileriniz tıkanmıştır. İlişkilerinizin aile efradıyla olabilir. Sevgilinizle, eşinizle, işlerindeki arkadaşlarınızla eşya ile yani hayattaki şeylerle ilişkilerinizden memnun değilsinizdir, verim adamıyorsunuzdur, keyif değilsinizdir. Anlamsız geliyordur sizi, anlam bulamıyorsunuzdur, anlam veremiyorsunuzdur Tıpla maziyde gidersiniz. Hmm. Çocukluğumuzu inmemiz lazım. Bana çocukluğunuzdan bahsedebilir misiniz? Çünkü bugün yaptığınız ya da yapmadığınız birçok şeyin nedeni mazinizde saklıdır. Toplumlar için de böyle. Bir toplumun, bir milletin tarihini yazan geleceğini de yazar. Bunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Bir milletin tarihini yazan geleceğini de yazar. Bir örnek vereyim size. Bugün 1948'den beri özellikle Filistinliler, Filistinli Araplar genelde de Arap dünyası çok ciddi bir sorunla karşı karşıya. Arap Birliği'nin, Arap ülkelerinin, Arap ülkelerindeki liderlerin itibarları yerle bir olmuş vaziyette. Hiçbir saygınlıkları yok. Kendi halkları tarafından bile bir saygınlıkları yok. En meşhur Arap Tarihi kitabını kim yazmıştır biliyor musunuz? Kitabın ismi Tarihte Araplar. Az önce söylediğim cümleyi hatırlatayım, ipucu olsun. Bir milletin tarihini yazan, geleceğini yazar. Bir milletin tarihini yazan, geleceğini de yazmış olur. Niye? İşte ben bir mazi yazıyorum ve siz o mazi doğrultusunda hayatınıza yön veriyorsunuz. O mazi doğrultusunda kendinize bazı şeyleri dert ediniyorsunuz. Mesela fakir bir maziniz varsa Kemalettin Tuğcu romanlarını hatırlatan, ne için uğraşırsınız bugün ve yarın? kalsiz bir zengin olmam lazım. Kendimi güvene, güvene almam lazım. O yüzden gerçekte evleriniz vardır, daireleriniz vardır. Fakat tarihiniz silinmiştir. Ve yeni tarihinizde ev barksızı görünüyorsunuz. Ne yaparsınız? Ev bark sahibi olmaya çalışırsınız. Mesela mazinizde Sürekli başarısızlıklar vardır. Ve hep belli bir alandadır başarısızlıklarınız. Ne yaparsınız? Bugün ve yarın hep o alanda yoğunlaşırsınız. Milletlerin tarihleri de böyle. Tarih Araplar kitabının yazarı İsrail'le. Evet çok ciddi akademik bir yayın. Edebiyatı çok metaforlu bir dal. Böyle fizik, kimya gibi her şey gözünüzün önünde değil. Falan çok geniş, dallı budaklı. istediğiniz olayları istediğiniz aktörleri ön plana çıkarabilirsiniz ve o olayların sebeplerini mantıklı bir biçimde farklı yorumlayabilirsiniz. Mesela bir örnek vereyim size. Mısır valisi. Osmanlı döneminde Mısır valisi Abdurrahman Kethüda diye bir adam. Hatta Kethüda diye bir adam. Siyasi anlamda başarısız. Ve bu yüzden tarih kitaplarına geçmiyor ismi. Ama günün birinde bir akademisyen Kahire'nin mimarisiyle ilgileniyor, mimarisinin tarihini araştırıyor. Bakılıyor ki siyasette başarısız olan bir adam, şehri ihya etmiş, Halkın ihtiyacın ne varsa, serveti, bütün geliri buralara akıtmış. Şimdi... Abdurrahman Ketu daha ortaya çıkma, ismi ortaya çıkana kadar, bir Mısırlı ne diyecektir? Ya bizden hiç adam çıkmamış be. Zaten bizim valilerimiz bizi hiç düşünmemiş. Çünkü niye? Yazılı kitaplara baktığında böyle bir isim yok ortada. bir geçenler çok zevkli adamlar. Ve hep siyaset şartları içerisinde. Komplolarla, sinsilikle, şeytan zekalarıyla, koltuğunu sağlam almış. Bu birçok insanda harcamış adamlar. Şimdi bir Mısırlı ya da kendini Osmanlı sayan biri, Osmanlı'nın Mısırında, Kahire'sinde, o bölge ihmal edildi. O bölgede başı boşluk olduğunu düşünecektir. Ta ki bir gün biri Abdurrahman Kethüda'yı ortaya çıkarana kadar o zaman görecektir ki Memlük eseri zannedilen dışarıdan bakıldığında